يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء و ت ق و ا الله الذي ت س ا ء ل و ن به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 私たちの声を聞いてみよう。 Ee, i̇ki hadisimiz kalmıştı haya ile alakalı. O iki hadisi de okuyacağız inşaAllah. Evet, 602. Salim babasından şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok utanmaması konusunda kardeşine nasihat, nasihat eden bir adamın asabi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Onu kendi haline bırak. Çünkü haya imandan bir parçadır. İbn Anbar da şöyle demiştir: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem utançlarından dolayı kardeşine azarlayan bir adam vardı. Adam diyor daha böyle yaparsan seninle birim değilsin. Bunun üzerine Hazret Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle diyor: Onu kendi haline bırak. Çünkü hayal duygusu imandan bir parçadır. Evet, inan hayal, bunlar iman, hayal imandanıdır. Evet. Daha önceki ribayetlerde de geldiği gibi kardeşlerim Allah Hazri aleyhisselatoussalam imam 70 bir şurbedir. En üstünü sevapçı en üstün olanı en çok olanı la ilaha illallahdır. En ednası sevapçı en az olanı da insanlara yolda insanlara eziyet eden bir şeyi gidermek'tir bir taş bir çalı vesaire. Ve hayada imandan bir şurbedir diyor Allah Hazri. Aleyhisselatu Vesselam yani Haya da imanın gereklerinden yani imanlı bir insanda sudur edecek huylardan, mizaçlardan bir tanesi olduğunu bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim eğer ki Haya ki buradaki rivayette de geldiği gibi sizi şerden hayır olmayandan alıkoyuyorsa nedir bu? güzel bir şeydir ki hayanın aslında gerekliliği budur. Bu rivayette de Allah ﷻ Rasulü Aleyhisselatu Vassalam'ın önünde bir adam kardeşini çok hayalli olmaktan dolayı onu azarlıyor, ona bazı nasihat ediyor kendince ve bunun kendisine zarar verdiğini yani hayasının kendisine zarar verdiğini ve hakkını maddi olsun manevi olsun hakkı ile alakalı E, zarara uğradığını söylüyor ve kardeşinin haya etmesinden dolayı azarlıyor sahabe. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki onu bırak çünkü haya imandan bir şubedir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani o kardeşinin yaptığı şeyin yaptığı şeyin ancak ve ancak imanından, hayasından ki bu da imanın bir、e, ürünü İmanın getirdiği bir şey olduğunu haber vererek onu bırak çünkü haya imandan bir şubedir ki biraz önceki bu hadisten önceki rivayetlerde de geçtiği gibi imandan bir şubedir. Bu al haya al haya üleyeti illa bi khairin haya khairdan başka bir şey getirmez buyurmuştu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve al haya u khairun kullu hâyanın hâyanın hepsi Hayırdır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam hayanın hepsi hayırdır hayaa hayirden başka bir şey getirmez buyuruyor Allah Rasulu Aleyhisselatu、e, Vesselam demek ki hayaa zarar getirmiyor kardeşler ama hayalli bir kimse hakikatine bakıldığı zaman bu kendisini Emrül Bil Maruf ve Nehi Anil Münkerden alı koymadığı gibi onun hakkı söylemekten de ne yapmamalı alı koymamalı Ki Allah Rasulü Aleyhisselatuhis salam da buna baz ederek yani yaptığı şeyin kötü olduğunu söyleyerek onu bırak yani onu hayali olmasından dolayı menetme çünkü haya mümmandan şu bir şubedir veya başka rivayette de geldiği gibi haya zarar getirmez hayanın hepsi hayırdır haya hayirdan başka bir şey getirmez buyurmuştur Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selam. Evet 603 Aişe radiyallahu anh'a şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde yatıyordu. Dizlerinin ve bacaklarının bir kısmı açıktı. Ebu Bekir radiyallahu anh içeri girmek için izin istedi. Peygamber bu haldeyken ona izin verdi. O da derdini anlatıp gitti. Sonra Ömer radiyallahu anh içeriye girmek için izin istedi. Ona da bu haldeyken izin verdi. O da derdimi anlattı, gitti. Sonra Osman radiyallahu anh içeri girmek için izin istedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrulup oturdu ve elbiselerini düzeltti. Parantez içi, ravilerden Muhammed radiyallahu anh şöyle demiştir, ben bütün bunlar aynı günde olmuştur demiyorum. Sonra Osman radıyallahu anh içeri girdi, derdini anlatıp gitti. Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir yanına girdi, durumunu değiştirmedin ve bunda bir sakınca görmedin. Sonra Ömer girdi, yine durumunu değiştirmedin ve bunda bir sakınca görmedin. Sonra Osman girdi, doğrulup oturdun ve elbiselerini düzelttin. Böyle yapmanın sebebi nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meleklerin bile hayal ettiği bir kişiden ben nasıl hayal etmem? Evet. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ayşe anamızı anlatıyor olayı. Benim evimde uzanmış bir şekilde yatıyordu diyor. Ve bacağının bir kısmı açıktı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın. O esnada Ebu Beker radiyallahu anhu giriyor izin istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam izin veriyor girmesine ve konuşmaya başlıyorlar ve hacetini söylüyor. Daha sonra Ömer radıyallahu anhu giriyor, izin istiyor. Yine Allah Resulü vesselam ona izin veriyor, onunla konuşuyor. Ve daha sonra Osman radıyallahu anhu ondan izin istediğinde hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yattığı yerden doğruluyor. Üstünü başını elbisesini topluyor ve geliyor. Ondan sonra Osman radıyallahu anhu giriyor ve onunla konuşup hacetini gideriyor. Ravi diyor ki bunların hepsi bir günde olmadı. Yani üst üste girmiş değiller. Yani öyle bir durumda Ebu Bekir bir gün veya Ömer bir gün veya Osman radıyallahu anhu aynı durumda girdiklerini söylüyor. Sonra hepsi çıktığında Ayşe anamız bu duruma şaşırıyor. Çünkü babası Ebu Bekir radıyallahu anhu giriyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu durumu, vaziyeti hiç değiştirmiyor. Yattığı yerde ve bacağının bir kısmı açık bir şekilde babası Abu Bekr radıyallahu anhuyu karşılıyor ve onunla konuşup artık ne sıkıntısı varsa konuşuyorlar veya bir mesele hakkında konuşmalarını devam ediyorlar. Daha sonra Ömer radıyallahu anhuyu girdi diyor. Ayşe annem soruyor. Yine hiç istifini bozmadın, hiç bulunduğun durumu bozmadan onunla konuştun. Ama ne zaman ki Osman radıyallahu anh'ı geldi, sen hemen oturdun, üstünü başını topladın, elbiseni topladın ve ondan sonra konuşmana devam ettin. Neden böyle yaptın ey Allah'ın Resulü dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَ Meleklerin haya ettiği bir insandan... Ben hayal etmiyeyim mi, ey Aşediyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşler, tabii ki burada açık Osmanlı rədiyyallahu anhunun faziletini anlatan, münkubesini anlatan、e, rivayetlerden, hadislerden、e, bir tanesi ki biliyorsunuz Osmanlı rədiyyallahu anhu bile maalesef evinde şehit edilerek öldürülmüş bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Zünureyin ve kaplı Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önce bir kızı ile evlenmiş, o vefat ettikten sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci kızı ile evlenmiş ve bu sebepten dolayı da Dunure'nin yani iki nur sahibi insan olarak adlandırılmış Osman radıyallahu anhu ama ne yazık ki caniler bu şeye bakmadan Osman radıyallahu anhui kendi evinde Medine'de şehit etmişlerdir Allah kendisinden. razı olsun. Şimdi kardeşler rivayete baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Osman Radiyallahu Anhu'ya saygı göstermesi yani hemen oturup üstünü başını düzeltmesi ayağını örtmesi, elbisesini toplaması ve iki diğer sahabe olan Ebu Bekir Radiyallahu Anhu ile Ömer Radiyallahu Anhu geldiği zaman böyle bir şey yapmaması onlara saygısızlık manası anlaşılmamalı kardeşler. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Osman Radya Allahu Anhun'un hayatından、e, hayatına binaen, onun gelip Allah Rassolullah'u o şekilde görüp hacetini giderememesi, hacetini söyleyememesinden korkarak Allah Rassolullah kalkıyor, oturuyor, elbisesini düzeltiyor. Tabii ki bu Öbürbekir Radya Allahu Anhu ve Ömer Radya Allahu Anhu'ya saygısızlık manasına veya onları saymadığı, hürmet etmediği manalarına gelmez. Bunu tıpkı şöyle anlamak gerekir. Hani bizim Bazı kimselerle yaptığımız şakalar veya konuştuğumuz、e, sözler herkesle aynı mıyız? Herkesle aynı seviyede miyiz? Herkese aynı şakayı mı yapıyoruz veya konuşurken aynı tonda veya aynı、e, daire çizgisinde mi konuşuyoruz? Değil elbette. Yani dostumuz olan, çok daha yakın olan kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, konuşmamızla veya hal ve hareketlerimiz veya nizahımız, şakamız nedir? Bir diğer yeni tanıştığımız veya biraz arada mesafe olan kardeşlerimiz ne nedir? Aynı şekilde değildir. Bu olayı da Allah Resulü Aleyhisselatuhis Salam'ın yani konuşma olsun, gülme, şakalaşma olsun bu e, açıdan e, bakmak lazım. En iyisini Allah Azze ve Celle bilendir. Burada en açık gözüken tabii ki Osman radıyallahu anhunun、e, faziletidir ki üstünlüdür ki kendisinden. Melekler bile hayal eder diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki hayal duygusu meleklerin dahi nedir sıfatlarından bir sıfattır ve hakikaten övülen güzel bir sıfattır ve bir Müslüman da bir iman ehlinde olması gereken sıfatlardan bir tanesi ki imandandır diyor Allah Rəsulü Vesselam. Eğer bu olmazsa imanın o şubesi ne olur? Eksik olur. Allah hepimize hayır versin. Evet 604 zayıf kardeşlerim onu da ben söyleyeceğim ee, bab başlı ee, evet 604'ü bir hatırlayabilir miyiz neymiş 604 ben zayıf dedim ama 10LS、şey, 10'u tutmadı değil mi? Yok hayır 604 sabah duası mı diye ha bu、e, lafız da zayıf kardeşler、e, as もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもし Ee, ...605 bab başlığıyla beraber... ...kendinden başkasına dua etmek. Evet. Ebu Hüreyri R.A. demiştir ki... ...Resulullah S.A.W. şöyle buyurdu... ...Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu... ...Kerim olan şanîce ve yüksek Rahman'ın dostu İbrahim'in oğlu... ...İshak'ın oğlu Yakup'ın oğlu Yusuf'tur. Yusuf Aleyhisselam. Evet. Evet. Ravi demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Yusuf'un kaldığı kadar ben zindanda kalsaydım, sonra bana artık çık diye gelselerdi, hemen bu tektifi kabul ederdim. Ona çıkması için hükümdarın elçisi geldiğinde o şöyle demişti. Efendine dönse ellerini kesen o kadınların hali neydi diye bir sor. Bir、evet. söz suresi 50. ayet. Yani suçsuz olduğu ispatlanan ispat edilinceye kadar zindandan çıkmamıştı. Allah'ın rahmeti lütun üzerine olsun. O kuvvetli bir dayanağı sırtını dayamışken kamine, keşke size karşı bir kuvetim olsaydı ve sağlam bir dayanağı sırtım sırtım dayansaydım, sırtım dayansaydım demişti. Kurşun sayısı 80. Allah lütfan sonra komünlerin her peygamberi. muhakkak kavminden bir kuvvet ve topluluğun desteği için gösterir.、Evet. Dibayetin başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kence Yusuf aleyhisselam'ı övüyor ki kendisi Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerimdir diyor. Yani dört kuşak kendisi nebidir kardeşlerim. Babası, babası, babası ee, yani yani İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakub, Yakub'un oğlu Yusuf aleyhisselam. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam başta onu övüyor. Çünkü kendisinde nübüvvet şerefi, ilim,、e, güzellik, güzellikle beraber iffet, güzel ahlak, adalet ve dünya ve dinle alakalı reislik, başkanlık ve dört kuşak、e, nebi olması hasebiyle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam övüyor. Yusuf Aleyhisselamı başta ne yapıyor? Övgüde övgüyle ee, bahsediyor. Daha sonra diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatuhis Selam eğer tıpkı Yusuf Aleyhisselamı gibi o yani hapiste zindanda kaldığı kadar kalsaydım diyor. Yani eğer Yusuf kadar kalsaydım muhakkak gelen o davetçiye icabet ederdim diyor Allah Rasulü. よ、yani、n なので、このように i n d e Kendisini kurtarmak için yani kendisinin o zina fiilinden veya kralın o valinin karısına ilişmediğinden, o iffetsizliği yapmadığından ve kendisinin iffetli olduğunun ortaya çıkılmasını istiyor. Ondan sonra hapisten çıkmak istiyor Yusuf aleyhisselam. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Lut aleyhisselama da rahmet etsin diyor. O diyor yüksek yani Allah'a dayanmışken Allah Azze ve Celle ona yeteriken dedi ki diyor eğer şayet benim aşiretimden yani kendi kavmimden akrabalarımdan bana bir kuvvet olsaydı dedi diyor ve tabii ki diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem halbuki o diyor Allah'a dayanıp güvenmişken Allah onun yardımcısıyken ne diyor? Keşke benim de bir aşiretim, akrabalarım, yani güçlü kuvvetli akrabalarım olsaydı da size karşı çıksaydım diyor Lut aleyhisselam. Lut kendi kavmine karşı yani güçlü kuvvetli bana yardım eden akrabalarım olsaydı diyor. Ve burada tabi bu、e, tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Ben atam İbrahim'in duası'nın buyurduğu gibi Aleyhisselatuhisselam'ın burada Lut Aleyhisselam'ın bu duası bundan sonra yani kendisinden Lut Aleyhisselam'dan sonra gelen her bir peygamberin muhakkak kendi kavminden yardımcılar olmuştur. Düşünün en son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmi içerisinde ne yapmıştır? Başta amcası Ebu Talib kafir ve müşrik olduğu halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de bulunduğu müddetçe ne yapmıştır? Koruyup gözetmiştir. Daha sonra kendi kavmi, daha sonra ensar hep bu işi üstlenmişler ve canları pahasına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı savunmuşlardır. Tabi ki burada Nut Aleyhisselam'ın Allah bana yeter demesi belki de en güzel olandı, eftal olandı. Çünkü Allah Rasulü öyle diyor. Lut aleyhisselamın dayanağı、e, tek yardımcısı Allah olduğu halde ne yaptı? Böyle bir söz söyledi. Tabii ki bu Lut aleyhisselam hakkında bizim hüsnüz anlımız odur ki tabii ki o Allah Hazire ve Cellesinin güçlülüğünü, kuvvetliğini çok iyi、e, bilen bir insandı ve ne demesi gerekirdi? Hasbi Allah, Allah bana yeter demesi gerekirken ne yaptı? Keşke benim de güçlü kuvvetli aşıretim, akrabalarım olsaydı da size karşı bana yardım etseydi. Bu kardeşlerim tıpkı Süleyman Aleyhisselamın hali gibidir. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ben bugün 90 tane hanımımla dolaşacağım ve hepsinden birer ne yapacak? Çocuk olacak ve Allah yolunda savaşacak. Ama ne demiyor? İnşaallah demiyor. Tıpkı Lut Aleyhisselamın hasbi Allah demediği gibi. Peki? Süleyman Aleyhisselam Allah dilemedikçe bunun olmayacağını bilmiyor muydu? Elbette ki biliyordu. Eğer Allah dilemezse hiçbir şey ne olmaz? Olmaz. Kalbinde bunu biliyordu, itiraf ediyordu. Yakinen iman ediyordu. Ama ne yapmadı? Diliyle söylemedi. Allah da o yüzden dolayı ne yaptı onu? O şekilde cezalandırmış oldu. Demek ki lisanıyla söylemesi de nedir? önemli bir mesele. Çünkü düşünün, imanın tanımını yaparken ne diyor? Kalp tasdik etmesi gerekir, dilin söylemesi gerekir, azaların da o imanı yerine getirmesi lazım gerekir, içeriğini yaşaması gerekir. Burada dil çok önemli. Tıpkı Süleyman Aleyhisselam Allah Azze ve Celle dilemesi eğer dilese o dileseydi, inşaallah demediği için. Ne yapıyor? Halbuki kalbiyle bildiği halde Allah Azze ve Celle dilemeden hiçbir şey olmadığını bildiği halde ne yapmıştır? İnşaallah dememiş veya öbür tarafta Lut Aleyhisselam da hasbi Allah deseydi、e, ne olacaktı? İnşallah Allah、e, kavmine karşı yardım edecekti. Bu da kardeşlerim、e, bundan sonra、Süley e, Allah Azze ve Celle Lut aleyhisselamın duyasını kabul buyurmuş ki bundan sonra kendisi den sonraki bütün peygamberler için bir dua mahiyetinde olmuş ve her peygamber için kendi aşiretinden kendi akrabalarından peygambere yardım eden bir topluluk ne olmuştur hep meydana gelmiştir. Bu da Takva ve iyilik üzere yardımlaşma ve bab başlığında da İmam Bukhari rahimuhullahın dediği gibi dua da kendisinden başkası için dua eden kimse başlığı altında zikretmiştir İmam Bukhari rahimuhullah. Evet. 606. Evet dua'nın özlü ya da öz ikhlas aslında. Onu açıklayalım. Evet. Çünkü hadiste de geçiyor bu kelime. Abdurrahman'ın rivayetine göre şöyle demiştir. Rebi cuma günleri Alkame'ye gelirdi. Ben orada bulunmadığım zaman bana haber göndererek beni çağırırlardı. Bir defa Rebi geldi. Ben orada yoktum. Alkame benim, benimle karşılaştığı bana dedi ki, Rebi'nin getirdiği haberi biliyor musun? O şöyle dedi. İnsanların ne kadar çok dua ettiklerini ve buna karşılık duaların ne kadar az kabul edildiğini görmez misin? Evet. Çünkü aziz ve cehili olan Allah ancak dualanın halis ve özlü olanını kabul eder. Evet. Ben dedim ki Abdullah itme mensup bunu söylemedi mi? Alkame dedi ki Abdullah ne demişti? Abdullah Hammed dedi ki Abdullah şöyle demişti. Allah Teala şöhret ve menfaat için duasını insanlara duyuran gösteriş yapan oyun ve eğlendiğiyle uğraşan kimsenin yaptığı duası kabul etmez. Ancak kalbin derinliklerinden iklasla dua edenin duasını kabul eder. Evet. Abdullah Rahman dedi ki, Alkamel Abdullah ibn Mesud, bu sözlerin hatırladığı da evet, bu sözleri o söyledi. Evet. Kardeşler. Ee... Dua ile alakalı bablara girdi İmam Bukhari、e, rahimullah hayadan sonra şimdi dua ile alakalı bablara、e, geçti ve burada öncelikle duanın kabul şartlarını、e, bizlere anlatmak istiyor İmam Bukhari rahimullah ondan sonra buhar、e, duanın edeplerine girecek işte el kaldırma vesaire vesaire şimdi burada Diyor ki sahabe, insanların diyor, çokça dua ettiklerini ama dualarının kabul edildiğini, edilmediğini görmez misin diyor. Şu anda bugün halimiz böyle değil mi kardeşler? Yani birçok insan çıkıp dua ettim ettim de Allah kabul etmedi deyip rahatça söyleyebiliyorlar mı? Demek ki diyor ki Allah Azze ve Celle diyor. duanın ancak ihlaslı olanını kabul eder, diyor. Eğer duada ihlas varsa, samimi bir şekilde istenmişse, sadece Allah'tan ve şer'i vesilelere, sebeplere sarılarak istenmişse, muhakkak Allah azze ve celle ne yapacaktır? Onun duasını kabul edecektir. Çünkü diyor ki Abdullah, radıyallahu anh, لَا يَسْمَعُ اللّٰهُ مِنْ مُسْمِعٍ Yani, Sıf gösteriş olsun için veya insanlara riya olsun için veya umursamadan dua eden veya kalbinden o duanın kabul edilmesini kalbiyle onaylamayan kimsenin Allah azze ve celle duyasını kabul etmez diyor. Allahu anhu. Demek ki duanın kabul edilebilmesi için en büyük şartlardan bir tanesi neymiş kardeşler? İhlas olması gerekir. Yalnız ve yalnız Allah için yapılması gerekir. Çünkü dua, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'un buyurduğu gibi ibadetin özüdür, ibadetin ta kendesidir, ibadetin beyinidir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve yine Allah diyor ki, eğer sizin duanız olmasa Allah size nasıl değer versin ve ne diye değer versin? Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, アドゥーラータアラーワントンモーキン ن ネビンエジャーバー。アラーオネドワーエディンキー。スザーオドワーノン、カブーエディレジェネケシンイマンナーアラーザヴェジェレイドワーディン。ヤニドワーノズダー、アジャバーアラーカブーエディレメエツメズメディエビューシュペネアップマイン、アスラ l ザーダシ z メインケシン l ル e ンズディエシュナーイ a i エ t i y a ー。ı vermişse muhakkak k a b u l モ de ne yapacaktır? Yanında ウォアレモアンの LAHALAYESTAGIBU ドアアンミンカルビンガーフィルインラヒン。アラハドゥルカルビンデンガーフィルオランデアウムサミアンビルカルビンデンキンセンドアスナイジャーベッエツメズュアアラハソルアレイサラトウォッサラムデメキドアノンシャーターランディルジスネミシイクラストオンマスサーデジェベサーデジェアアラハチンヤポンマスゲレクルディーネ Kalbinden bunun kesin icabet edileceğine kesin bir iman ile iman etmesi ve Allah diyor gafil olan ve umursamayan bir kimsenin bir kalbin yaptığı duayı da kabul etmez diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam demek ki duada yapılması dikkat edilmesi gereken meselelerden bir kacı bu ve devam ediyoruz 607 duayla alakalı. Meyreden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz dua ettiği zaman dilersem inşallah demesin. Duasını kesin bir dillere kabul edileceğine inanarak ısrarla yapsın. Çünkü verdiği hiçbir şey Allah'a büyük ve zor gelmesin. Evet. Dua ederken demek ki Ya Rabbi eğer dilersen bana ver. Ya Rabbi eğer dilersen bana merhamet et, beni bağışla, beni merhamet et diye lafızlarla dua edilmez ki Müslüm'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam la yekûlenne ahadukum Allahümme gfirli inşit Allahümme merhamni inşit Ya Rabbi dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et diye ne yapmayın? Bu şekilde dua etmeyin. Ama ne deyin? Allah'ım bana merhamet et Allahım bana mafkıret et, beni bağışla diyerek ne yapar insan? Bu şekilde、e, ciddiyetle ve üzerinde sürekli、e, durarak ne yapması Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi <gülüyor> gerekmektedir. Demek ki dua da birinci şart ikhlas olması, ikinci şart kesin ve kesin olarak Allah Azze ve Celle'nin ona icabet edeceğine kesin imanını iman etmesi de Ya Rabbi Dilersen beni bağışla, Allahım, dilersen bana merhamet et gibi sözlerle ne yapmaması gerekir, dua da bulunmaması gerekir. Çünkü yani、e, yine dua da、e, Allah Hazire ve Celleye muhtaç olduğunuzu, Allah'a karşı fakir bir kul olduğunuzu da ne yapmanız gerekir? bildirmeniz ve ona göre yalvarıp yakarmanız gerekir. Yani düşünün, gerçekten ihtiyaç sahibi bir insanın gelip birilerinden istediği bir şekilde karnu tok olan bir insanın istemesi bir değildir kardeşler. Hakikaten ihtiyaç sahibi olan istemesi tavrından konuşmalarından nedir bellidir. O yüzden Allah Azze ve Celle'den isterken de öyle bir tavırla. Yani ya Rabbi. Ben senin fakir, aciz bir kulunum. Sen bana merhamet et、e, diyerek veya ona olan muhtaçlığınızı, ona olan ihtiyacınızı ne yapmanız? O şekilde bildirmeniz、e, gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye sizin isteğinizi vermesi ona zor gelmez diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir rivayette diyor ki, Allah buyuruyor ki diyor, bütün insanlar, İlkinden yani Ta Ahlemin Aleyhisselam'dan ilkinsinden son insana kadar Allah Azze ve Celle'den isteseler ve Allah Azze ve Celle de onların istediklerinin hepsini verse ancak ve ancak Allah'ındır. hazinelerinden tıpkı bir iğnenin koca bir denize veya okyanusa batırıp çıkartılması oradan ne kadar su eksiltir işte diyor Allah'ın hazinelerinden ancak budur diyor. O yüzden Allah'a tam isteseniz Allah'a onu vermek asla ve asla zor gelmez diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yüzden nedir? Çünkü Allah her şeye kadirdir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadirdir. Her şeyi yapabilendir. Allah Azze ve Celle ona muhtaçlığınızı bildirin. Yalnızca ondan isteyin. Allah muhakkak dualara icabet edendir. Evet 608 Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size dua ettiği zaman duayı kesin yapsın ve Allah'ın Allah'ım dilersen bana ver. İnşallah demesin. Çünkü Allah'ın donlayıcı hiçbir güç yoktur. Evet. Yine aynı şekilde duanın adabıyla alakalı diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizden、e, nedir? Duada azimli olun. Sakın ola ki ya Rabbi eğer dilersen bana ver diye söylemeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle'i onu vermeye karşı hiç kimsenedir zorlayıcı bir neden bir etken yoktur. Demek ki kardeşlerim doğada ne vardır icabet edileceğine karşı her zaman insanın içinde bir ümit olması gerekir ve yine müminin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. İbnu Uyeyne <gülüyor> rahimullah diyor ki hiçbir kimsenin kendisindeki noksanlıktan veya kendisindeki bulunan günahtan dolayı Allah'tan istemekten çekinmesin diyor. Çünkü Allah azze ve celle yarattıklarının en şerlisi olan iblisin bile duasına kabul etmiştir diyor. Çünkü iblis ne demişti? "Qaala Rabbi fa anzirni ila yomi yubathoon. Ya Rabbi, kıyamet gününe kadar bana müehnet verdi"ye Allah azze ve celle diye dua etmiş. Allah onun duasını bile yarattıklarının en şerlisi olan Ee, i̇blisin duasına bile ne yapmıştı, icabet etmişti. Peki bunun getirdiği hastalık ne kardeşlerim? Bugün insanlar kabri giden, türbiye giden insanlar ve türbeden isteyen veya oradaki yatanın yüzü suy hükmetine isteyenlerin tek hastalığı bu biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki ben günahkar bir insanım. Allah tek başıma benim günahımı kabul etmez. O yüzden bu yatanın, burada yatanın, bu türbe sahibinin Yüzü suyu hürmetine istiyorum diyerek ne yapıyor Allah korusun şirkte vuku buluyor. Ne kadar günahkar olursan ol. Allah yarattıklarının en şerlisi olan iblisin bile duasını kabul etmişken ne yapamaz? Ne yapar? İnşallah senin de duanı kabul eder. Yeter ki kahin sana bir şekilde Allah'a dua et, Allah'a yalvar, halini düzelt, Allah'a güzel bir tövbe ile tövbe et ki Allah da senin duanı. kabul etsin. Çünkü Allah'ın duasını kabul etmeye zorlayacak hiçbir etken、e, yoktur. Evet. 609 zayıf kardeşler. Elleri kaldırmayla alakalı. 610'u okuyalım. Onu da söyleyeyim inşallah. 610. İkrime Hazreti Ayşe Radyo Allah'ın mutlaka işittiğine göre Hazreti Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kollarını kaldırmak kaldırarak bu adi şöyle dediğini gör gördü ben ancak bir insanım bana azap etme müminlerden hangi adama ezir verdimse yahut ona bir kötü kötü bir söz söyledim ise onu hakkında da bana azap etme Evet, kardeşler 609 bir okuyabilir misiniz? Doğa yaparken elleri kaldırma. Ebu Noay vehden rivayet edildiğine göre şöyle geçittir: İbn Ömer ve İbnül Beir gördüm, avuçlarını yüzlerine döndürerek dua ediyorlardı. Resullallah salallahu ala vesellem de şöyle buyurdu: Allah'tan dilediğiniz vakit avuçlarınızın içiyle isteyin, avuçlarınızın arkasıyla ondan istemeyin. Duayı bitirin diye de avuçlarınızı yüzünüze sürün. Evet, bu hadis zayıf kardeşler. Yani dua da、e, şu şekilde elini yüzüne、e, yani el ayasını direkt yüze şu şekilde、e, dua etmek ki、e, yapan insanlar var. Ondan sonra dua bittikten sonra ölü yüze sürmek、e, hadisi zayıftır kardeşler. Onun için okuttum çünkü yapılan bir şey olduğu için bu hadis zayıftır. Evet peki doğrusu ne? Bir sonraki rivayette geliyor. Ee, Ayşe Hanımız diyor ki, rədiyyallahu anha, ben diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ellerini kaldırmış ve şöyle dua ederken gördüm. İnna ma ana beşorun, Allahım ben ancak bir insanım, insanlardan bir insanım. O yüzden beni hesaba çekme. Ben ancak eğer bir müminlerden birisine eziciet etmişsem veya ona kötü söz söylemişsem, bundan dolayı beni hesaba çekme diyor. Ki gelen rivayette kardeşlerim. Ee, i̇ki hadis sonra gelecek, 612'de gelecek. Ee, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, madem ki böyle dua etmek zayıf, peki dua da elleri kaldırmak var mıdır? Evet, biraz önceki had okuduğumuz hadiste olduğu gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam dua ederken ellerini kaldırmıştır, ama bu şekilde değil. Nedir? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Mesela、e, yağmur, duasında, e, yağmur isteyen birisinin duasında olduğu gibi ellerini bu şekilde kaldırıyor. Hatta sahabe diyor onun diyor bu alt beyazlığını ne yaptım? Gördüm diyor yani şöyle ellerini kaldırıyor ve bu şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye duada senada bulunuyor. Ve diyor ki duasında ellerini kaldırarak ''Ya Rabbi ben ancak insanlardan bir insanım. Yani insan olmam hasebiyle bazı beşeri hatalarım ne yapabilir?'' olabilir. Öyleyse eğer müminlerden birisine eziyet etmişsem veya ona kötü söz söylemişsem bundan dolayı beni hesaba çekme ki bu hadisle alakalı、e, rivayette Allah Azze ve Celle Kehf suresi 110. ayeti kerimesinde قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُحَا اِلَيْهِ Dekeyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak sizin gibi bir insanım ve sadece bana sizden farklı olarak ne yapılmakta ...bana vahyolunmaktadır diyor. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bulunuyor. Ve burada da kendi zayıflığını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ve duasında... Ya Rabbi, eğer müminlerden bir kimseye eziet etmiş veya ona kötü söz söylemişsem, bu da yüzden dolayı beni hesaba çekme ve gelen bir rivayette, Ya Rabbi, Müslümanlardan birine lanet etmiş veya ona kötü söz söylemişsem, onun için temizleyici ve onun için sevap kıl diye Allah Resulü Aleyhisselatuhu Sallam dua etmiştir ki daha önce bu rivayet geçmişti. Evet, 611 numaralı rivayeti de alalım inşallah. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'a rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Dev, devs kabilesinden Tufayl İbni Amr peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü Devs kabilesi isyan etmiştir ve İslam'la yüz çevirmiştir. Onlara beddua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kıllere döndü ve ellerini kaldırdı. İnsanlar peygamberin onlara beddua edeceği zannettiler. Peygamberi de şöyle dua etmiştir. Allah'ın devs kabilesine hidayet ver ve onları İslam'a İslam getir. Evet. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, devs kabilesi Allah'a inkar ettiler, saptılar ve hakkı kabul etmekten yüz çevirdiler. Onlara beddua et dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam kıbreye yöneldi, ellerini açtı. Ve insanlar zannetti ki Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Devs kabilesinе bet dua ediyor. Bu sefer dedik ki Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Allahım mehdi devsen ve etbihim, Allahım Devs kabilesinе hidayet et ve onları muhacir olarak medineye getir diye Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapıyor? Du'a ediyor. Buradaki alınan birinci kısım Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem du'a edeceği zaman ne yapıyor? Kableye yöneliyor, ellerini açıyor. Ondan sonra dua ediyor. Demek ki dua'nın adaplarından bir tanesi de ne yapmak? Kıbleye yönelmek ve elleri açmak yine dua da yapıla gelen, yapılabilen şeylerden hareketlerden bazıları. Allah Resulü Aleyhisselam gelen rivayetlere baştan alırsak nedir? Önce ikhlas, sonra kabul edileceğine dair kesin bir inanç ve kalben tamamen iman etme. Allah'ım dilersen bağışla, dilersen mağfiret et sözlerinden kaçınma. Ya Rabbi merhamet et, Ya Rabbi bağışla, Ya Rabbi beni rızıklandır diyerek kesin sözlerle ifade. Ve yine kıbleye yönelme ve、e, yönelildiği zaman、e, ellerini açma, duada yapılabilen, yapıla gelen şeylerden, sünnet olan şeylerden bazıları. Şimdi... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a devse beddua için geldiklerinde Allah Resulü hemen kıbleye yenilir, elini açıyor. Çünkü o, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayeti mucibince ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselam bedduadan kaçınıyor.、Ki、Allah Resulü Aleyhisselam'ın beddua ettiği çok sayılıdır kardeşler. Belki bir erin parmağını kadar e, ol, e, dahi olacak kadar dahi değildir kardeşler. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanların cennete girmesi için uğraşırken, fi onun için gönderilmişken hiç kimseye tutup bet dua lanet etmemiş, hatta dev kafir oldu hakkı kabul etmekten kaçındı dediklerinde bile onların döneceklerini onlara ümit ederek ne yapmıştır Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onlar hakkında. dua etmiş, onların Müslüman olarak hidayete ermiş olarak Medini'ye kendilerine hijret olarak gelmeleri için Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş, Allah da duasına icabet etmiş ve Devs kabilesi Müslüman olarak Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hijret ederek gelip Müslüman olduklarını bildirmiştir. Allah hepimize hayır versin inşallah hakkı hak bilip hakka tabi olan Bahtalı da bahtil bilip bahtilden sakınan kullarından eylesin. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine girdiğin kullarından eyle. Allahım senden cennetin ister, cehenneminden de. وب رب العالمين。